İnna هذا القرآن yehdi lillâtihi aqâm ve yebşırûl müminin, yebşırûl müminin lâzîn yâmlûn ıssâlihât ân lâhum, ân lâhum Bismillahirrahmanirrahim Bugün İnfitar Suresindeyiz Kur'an-ı Kerim'in 82. Suresi Adım adım sonuna doğru yaklaşıyoruz inşallah Bundan sonra gittikçe daha kısa sureler Sonra inşallah hitama erdireceğiz nasip olursa bu sure İnfitar suresi, ilk ayette geçen İnfatarat kelimesinden dolayı bu ismi almış. İz-es-sema suresi diye de geçiyor. Hani hatırlarsanız, geçen haftaki suremizi incelerken, geçen haftaki sureyi tefsir ederken, Resulullah aleyhisselamdan bir hadis nakletmiştik. Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir insan kıyamet dehşetini en açık bir şekilde görmek istiyorsa, İnfatarat, İnfitar suresini, Tekvir suresini, bir de İnşakkat, İnşikak suresini okusun. Birbirine peş peşe gibi gelen bu üç surede, Cenab-ı Allah, kıyametin dehşetini, Kıyametin mutlaka kopacağını Haber veriyor Dolayısıyla insanlara Bir uyarı olarak Buna karşı tedbir almaları Gerektiğini insanlara Bildiriyor Geçen haftaki Suremizde tekvir Küviret suresinde Cenab-ı Allah 12 tane olay Zikretti Olacak 12 olay Bunların altısı bu dünyada kıyamet koparken altısı da kıyamet koptuktan sonra öbür dünyada olacak olaylar. Mahşerden hesaptan önceki on iki olay. Burada da dört olaydan bahsediyor. Bu dört olayın ikisi göklerle ilgili, ikisi yerle ilgili, arzla ilgili olaylar. Bu dört olayın üç tanesi kıyamet kopmadan önce bir tanesi de kıyamet koptuktan sonra meydana gelecek bir olay. Şöyle başlıyor yüce rabbimiz. Estağfurullah Bismillahirrahmanirrahim. İde semaun fatarat. Gök yarıldığı zaman. İn fatarat, inşaka, inşaka, inşikakla aynı manada yarılmak, parçalanmak. İze Sema Ünşak'ta gök ortadan ikiye ayrıldığı zaman o da yarılmak. İnfatarat aynen bu da yarılmak, parçalanmak. Yani tabi gök kıyamet koparken yarılıp parçalanırken düzenli bozulurken böyle yavaş yavaş önce bir ikiye ayrılmaya sonra da parça parça olmaya başlıyor. Ve izel kevâki münteserat Gök bu şekil yarıldığında, parçalandığında tabii ki gökte bulunan yıldızlarda inteserat yerlere saçılmaya, dağılmaya başlanıyor. Bazı rivayetlerde şu ifade ediliyor. Geçen haftaki surenin tefsirinde de geçmişti. Yıldızlar Nurdan zincirlerle meleklere bağlıdır. Yani melekler yıldızları nurdan zincirlerle kandil gibi havada tutarlar. Kıyamet kopacağı zaman bu zincirler kopar ve yıldızlar darmadağınık olur. Elmalı Merhum bunu diyor ki yani bu mecazi bir ifadedir. Yıldızların düzeninin bozulacağını ifade ediyor. Yani nurdan bir zincire bağlıdır ifadesi Allah'ın onları koyduğu bir yörüngede dönüp duruyorlar. Bir yörüngeleri vardır. Görünmez bir yörünge ama onun dışına çıkmıyorlar. Ama kıyamet vakti geldiği zaman artık bu düzen bozuluyor. Düzen bozulunca da yörüngelerinden çıkıyorlar. Nereye gidecekleri belli değil. Ha, rivayetlerde dünyaya doğru düşerler deniyor. Yani dünyada bir yer çekimi var ama bu yer çekimi bütün kainattaki yıldızları kendine çekecek kadar güçlü bir şey değil ama kainatın düzeni bozulduğunda, yıldızların yörüngeleri devre dışı kaldığında, ne olabileceğini insan hayal ettiğinde bunlar birbirlerine çarparlar, hepsi bir araya gelirler. Dünyanın üzerine kapaklanırlar. Dünya onların arasında kaybolur. Zaten dünya dedin ne ki gökyüzüne baktığınızda o koca koca yıldızların dünyada toplandığını düşünün. Hani bu Big Bang teorisinde şöyle bir şey deniyor ya ki biz onu Kur'an'a da dayandırıyoruz. Yani kainat bir patlamayla başladı deniyor. Bir patlamayla Gittikçe dağılan bir varlık, bir çekirdek bir varlık var. O çekirdek patladı, bir atom gibi patladığını düşünün. O patlama etkisiyle dalga dalga madde meydana geldi. Tabi bu Cenab-ı Allah'ın eğer murad etmişse bu şekilde yaratmıştır. Bu teori sahipleri şöyle diyorlar. İşte bu gittikçe genişleme, patlamanın sonucu meydana gelen dalga dalga genişleme... Son noktasına geldiğinde geri tekrar büzülüp o noktada tekrar toplanacak. Yani her şey bitecek. İşte bu da yani kainatın düzeni bozulacak. Yörüngeler devre dışı kalacak. Çekim kanunları gidecek. Dolayısıyla da her şey işte yıldızların dünyaya doğru indiğini düşünün. Bütün kainatın dünyada toplandığını düşünün. Yani tek noktada orada da kaybolduğunu düşünün. Bir bakıma buna da işaret ediyor olabilir. Yani kıyamet kopuyor. Yıldızlar düşüp dağılıp döküldüğü zaman inteserat yani yıldızların dökülmesi bir e, ipliğe bağlı olan e, inci e, kolyenin ipliğinin kopması sonunda incilerin işte tesbih tanelerinin dağılması ki bu düzen bozulmasının bir ifade şeklidir. Ve izel biharu füccüret Ve bu esnada aynı zamanda Denizler fışkırtıldığı zaman Veya denizler yarıldığı zaman Veya akıtıldığı zaman Buna birkaç mana verilmiş. Dünyada tabi bu esnada kıyamet koparken Çok büyük depremler olacak. Bu büyük depremler dağları birbirine vuracak. Dağlar tuz buz olacak. Denizlerin arasında engel olan, perde olan dağlar engel olmaktan çıkacak. Bütün denizler bir yere toplanacak. Bu manada olabilir. Yani denizlerin aralarındaki engeller kaldırıldığı zaman. Veya deniz, bir önceki surede de geçmişti. İzel İz Bihar Yani deniz kaynatıldığı zaman. Yani deniz e, altında bir ateş varmış gibi, bir kazan gibi, kazandaki su gibi kaynatıldığı zaman, hani geçen hafta da bahsetmiştik, hani dünyanın merkezindeki mağmanın yavaş yavaş dışarı doğru çıktığını düşünün. Hani bazen denizlerden de fışkırıyor ya, yanar dağlar fışkırınca sıcak su haline geliyor. Hepsinin birden çıktığını düşünün. Deniz bir taraftan ateş alacak, ateş alınca bu sular fışkıracak. Aynı zamanda da bu su gitti ki de kaynayan kazan ne olur? Su kalmayacak. Yani bütün su bitecek. Yani burada füccürette denizler Hasan Basri Kutsası Rahan ifadesine göre onun tefsine göre denizlerde bir damla su kalmayacak. Ve izel kubu bunlar bu üç tane olay kıyamet koparken bu hayatta meydana gelen dünya ve etrafında meydana gelen olaylar. Yani göğün düzeni bozulacak, yıldızların düzeni bozulacak, yeryüzünün düzeni bozulacak, her şey birbirine girecek ve kıyamet kopacak. Ve izel guburu bu sırat, bu artık kıyametten sonraki yeni hayattaki ilk olaylardan birisi. Ve kabirler altüst edildiği zaman, kabirler deşildiği zaman, bu neye işaret ediyor? Bazı tefsirlere göre bu da, Kıyamet kopmadan önce olacak olaylardan bir tanesidir. Ama genelde müfessirlerimiz kıyamet koptuktan sonra olacak olay diye bunu görüyorlar. Kıyamet kopmadan önce olacak olay diye gören müfessirlerimiz peygamberimizin hadis bazı as şeriflerinden de hareket ederek yani yeryüzü içinde bulunan her şeyi dışına atacak. Altınları, gümüşleri, madenleri dışına atacak ama artık insanlar onlara değer vermeyecek. Çünkü insanlar kendi derdinin derdine düşmüşler. Altının bir kıymeti yok, gümüşün bir kıymeti yok. Çünkü onların hiçbir manası yok. Yani öyle bir döneme gelmiş ki kıyamet kopmak üzere. Yani şimdi durmadan altın peşinde koşuyoruz ya. Altın da durmadan yükseliyor ya. Ya yetişemedik şunun peşine diyoruz ya. Bütün insanlar bütün bankalar, bütün devletler yani onu toplamaya çalışıyorlar. Çok kıymetli şu anda. Gittikçe kıymetleniyor. Onun peşinden de gümüş geliyor. Gümüş de gittikçe kıymetleniyor. Ama bunun hiçbir kıymeti kalmayacak. Burada bir şeye e, işaret etmek, bir şeye dikkatini çekmek isterim. Hani gümüş de şu anda çok kıymetleniyor mesela. Hatta deniyor ki gümüş altından daha fazla kıymetlendi. Altın %60 kıymetlendiyse gümüş %80 kıymetlendi ve gittikçe kıymetleniyor. Yani böyle giderse bir müddet sonra gümüş altınla yarışır hale gelecek. Bu ne açıdan önemli? Şu açıdan önemli. Hani bizim dinimiz fıkhımız açısından e, zekatın ölçüsü altın ve gümüştür biliyorsunuz. Peygamberimiz zamanında gümüş altına yakın kıymeti vardı. Yarı yarıya kıymeti vardı. Ama geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz asırlarda gümüş bu kıymetten düştü. Yani bu bazı insanların zihninde, yani hani İslam gümüşü çok önemsemişti. Al işte gümüş de kıymetini kaybetti. Gümüş kıymetini kaybedince İslam'ın bu söylemi de ortada kaldı. Yani gümüşün kıymetli olması Gümüşe itibar etmek zekatta, haçta, kurbanda biz ona göre hesaplıyoruz ya. Yani gümüş kıymetsiz bir maden haline geldi. Evet altın hep kıymetini sürdürdü ama, ama İslam'da da altının yanında hep gümüş zikredilir. Dolayısıyla İslam'ın bu söylemi biraz havada kalmış oldu gibi düşünenler oldu. Ama gittikçe gümüş eski haline gelecek ve İslam'ın dediği gibi altın ve gümüş iki ana para haline dönüşecek. Yani önümüzdeki sırlarda. Bu da, yani İslam'ın eskimediğini, İslam'ın verdiği mesajların evrensel olduğunu, arada böyle bir dalgalanmalar olsa bile, nihai olarak bu ıı, gerçeğin değişmediğini söyleyebiliriz. Evet, kabirler, yani yeryüzü, içindeki madenleri dışarı atacak, artık kıyamet koptuğu için insanlar onlara itibar etmeyecek. Ama diğer tefsire göre kıyamet koptuktan sonra yeryüzü dümdüz hale geldi ama yeryüzünde asırlarca gömülmüş olan insanlar var. Yani bu insanlar toz toprak haline geldi ama bir tür kabir gibi yeryüzü. Yeryüzü içindeki bütün bu insanları onların bedenlerini cesetlerini ortaya çıkaracak ve onlara ruh üflenecek. Yeniden canlanacaklar. Mahşer meydanına hareket etmeden önce kabirlerden kalkılacak. Hani kabirden kalkan insan da bizi kim uyandırdı bu uykumuzdan diyecek. Böylece kabirden mahşere doğru gidilecek. Bu manada verirsek, bu ayet-i kerimeyi böyle tefsir edersek, kabirler deşilip de içindeki insanlar, insan bedenleri çıkarıldığında, onlara ruhları üflendiğinde, mahşer meydanına toplandıklarında, Alimet, nefsün ma qaddimet ve aakhirat. Her can, her insan, her kişi önceden ne yaptı, sonraya ne bıraktı, öne ne gönderdi, arkaya ne bıraktı, bunu bilecek. Bunu kabre girdiği andan itibaren, daha doğrusu ölürken anlamaya başlayacak insan. İnsan ölürken bazı gerçekleri görür. Kabre girince biraz daha görür. Uyanınca, kabirlerinden yeniden diriltilince işin vahim, korkunç olduğunu anlar. Mahşer meydanına geldiğinde. Çünkü bu arada kabirde ufak tefek müjdelenir insan. Ölürken de müjdelenir insan. Hani ölürken bazı insanlar mutlu ölürler. Yani yüzlerinde bir sevinç vardır. Bir şeyler görürler. Gözlerine bir şey görünür. O bir işarettir. Yani oradan az çok yani tabiri caizse sınıfı geçeceğini anlar. Kabre girdiğinde yine Resulullah'ın hadis-i şerifinde var ya kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Bir pencere açılır kabirde de orada ruhen seyreder mesela. E orada da anlar cenneti seyrediyorsa bu bir işarettir. Cehennemi seyretiyorsa azabın bir başlangıcıdır. Kabirlerinden uyandırıldığı zaman da insan anlamaya başlar. Zaten hani Kıyamet Suresinde de geçmişti ya mazira. Yani mazeretler ileri sürse de herkes kendini bilir aslında. Yani insan vicdanen kendi kendisini hesaba çektiğinde doğrusunu ve yanlışını bilir. Dolayısıyla da ama mahşer meydanına geldiğinde özellikle ve orada kitapları dağıtıldığında herkesin eline tabiri caizse karnesi verildiğinde Almet nefsün mâ ve akharat Her can, her kişi neyi daha önceden bu dünyaya, ahirete gönderdi, neyi geri bıraktı bunu bilir. Gaddemet ve akharet takdim ettiği, sunduğu, gönderdi, geriye bıraktığı. Bu yapması gerekirken yaptığı, yapmadığı manasına gelir. Veya e, bütün işlerde, fiillerde yaptıkları ve yapmadıkları. Eğer yaptıklarında salih amel çoksa sonu cennettir. Yaptıklarında günah çoksa sonu cehennemdir. Bunun şu manası da var. Dünyada bıraktığı mallar, mirasçılara bıraktığı mallar, ahirete götürdüğü mallar. İnsan ahirete neyi götürür? Allah için verdiği hayır-hasenatı götürür. Hani Resulullah aleyhisselam evde bir koyun kesilmiş de, efendim, dağıtılmış da koyunun bir kolu kalmış sadece evde. Sormuş Hazreti Aişe annemize bize ne kaldı diye o da bir kol kaldı demiş. Demiş ki Resulullah demek ki her şey bize kaldı, sadece bize kol kalmadı. Yani tasadduk ettiğimiz aslında bize kalıyor, öbür dünyada biz onlarla karşılaşacağız. Zekat olarak verdiğimiz, hayır olarak verdiğimiz ama diğerleri mirasçılara kalıyor. Ama şu da var, mirasçıya bıraktığınız malın hesabı size kalıyor, mal mirasçıya kalıyor, onun hesabını ne siz vereceksiniz. Helal mı kazandınız? Haram mı kazandınız? Nereden kazandınız? Dolayısıyla ahirette her nefis ne sunduğunu, ne geride bıraktığını bilecek. Çünkü kişinin yapıp yaptığı, yapması gerekirken yaptığı şeyler var. Yapmadığı şeyler var. Yaptığı şeyler ahirete gönderdiği şeylerdir. Yani namaz kılıyorsanız bu ahirete bir şey gönderiyorsunuz. Zekat veriyorsanız bir şey gönderiyorsunuz. Hac yaptığınızda, her türlü ibadeti yaptığınızda, zikrettiğinizde ahirete bir şey gönderiyorsunuz. Bunların hep karşılığı ahirette bir şekilde sizi bulacak. Yapmanız gerekirken bir şey yapmıyorsanız, onu da geride bırakıyorsunuz demektir. Dolayısıyla ma gaddemet ve ahiret çok geniş manası olan bir ifadedir. Yani e, mesela kişinin yaptığı farzlar, yapmadığı farzlar anlamına gelebilir. Yaptığı farzlar, ibadetler, gönderdikleridir. Yapmadıkları da geride bıraktıkları şeylerdir. Yaptığı bazen kendisinden sonraki insanlara gelenek olarak bıraktığı şeyler veya bırakmadığı şeyler. Bıraktığınız gelenek Güzel bir gelenekse, mensenne sünneten, haseneten, kim güzel bir gelenek oluşturursa, o yoldan giden herkesten sen sevap alırsın. Kötü bir gelenek bırakırsan, ondan da vebal alırsın. Bu da sunmak ve geride bırakmakla ilgili. Yani kişi ahirette bütün yaptıklarını, yapmadıklarını, yapacakken yapmadıklarını, yapmayacakken yaptıklarını, her şeyi defterinde hazır bulur. Yani bu çok yaman bir imtihandır. Bu sure Mekki bir suredir. Mekke'de nazil olmuştur. Bundan önceki sure de Mekke'di, ondan önceki sure de Mekke'di. Bütün bu surelerde insanlar bir takım gerçeklere dikkatleri çekilerek uyanmaya, doğru davranmaya davet ediliyorlar. Yani kıyametten haber veriliyor, kıyametten sonrasına hazır olun deniliyor. Yaptıklarınızı mutlaka bir gün önünüzde göreceksiniz, dolayısıyla ona göre hareket edin denilmiş oluyor. Böylece insanlar dikkatli davranmaya davet ediliyorlar. Ama buna rağmen insanlar aldanıyorlar, yanlış yaşıyorlar. Bu gerçeklere rağmen bir yanlış yol tutturmuş gidiyorlar. Onun için Cenab-ı Allah da buyuruyor ki Ya eyyühe'l insan, ey insan, ey insan, ey insanlar Ma garreke bi rabbike'l kerim Kerim olan, cömert olan Rabbine karşı Seni aldatan, yanlış hareket etmene sebep olan şey nedir? Yani Allah sana keremi ile muha, mu, muamele ediyor Cömertliği ile mu, muamele ediyor Cömertliği ile su vermiş, hava vermiş, nimetler vermiş, hayat vermiş, göz vermiş, kulak vermiş. Yani Allah Teala'nın bize verdiği şeyleri, yani bugünkü piyasa üzerinden bile değerlendirsek, uçsuz bucaksız bir nimete sahibiz. Hani bugün piyasada, yani gizli piyasada bir böbrek ihtiyacı olan insan, çok zengin bir insan bu bebreği satın almak için milyonlarca lira veriyor. Bir kalbi satın almak için milyonlarca lira veriyor. Gözü satın almak için. Yani bugünkü piyasa değeriyle bir insanın vücudundaki bütün parçaların değerlerini alt alta parça değerlerini bir arabanın parçaları gibi alt alta koysak, bir insanın, en fakir insanın bile büyük serveti var demektir. Bu Allah'ın keremidir. Yani Allah, cömertliğiyle her bir insana bunları vermiş herkese birçok nimetler vermiş ve Allah bu kadar kerimken, bu kadar cömertken size bu kadar iyilik verirken siz Allah'a karşı ne yapıyorsunuz? nankörlük yapıyorsunuz Allah'ı tanımıyorsunuz size bu nimetleri vereni görmüyorsunuz Allah'a ortak koşuyorsunuz veya inkar ediyorsunuz yani bu son derece anormal bir şey ey insan seni bu yanlışı yapmaya sevk eden nedir? O kerim Allah'a karşı. Yani bu kereme karşı bu yanlış yapılmaz normalde. Sonra Cenab-ı Allah keremini anlatıyor. Ellezi خَلَقَكَ Bu Allah ki seni yarattı. Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerden birisi hayattır. Yani yaratmayabilirdi toprak olurdun, hiç olurdun, hiç varlık olarak bile, cansız olarak bile var olmayabilirdin. Ama sana bir varlık verdi, seni bu dünyaya getirdi, dünyaya sevk etti. Bu bir lütuftur. Sadece yaratmakla kalmadı fesevvâke sana uzuvlar verdi, düzgün organlar verdi, el verdi, ayak verdi, göz verdi, kulak verdi, yani hayati olarak sana son derece lazım olan şeyleri verdi. Feaddelek, addelek ve seni tadil etti, düzenledi. Sana denge ve düzen verdi. Yani iki ayağın var, iki elin var. Şöyle bakıldığı zaman simetrik bir yapın var. Muhteşem bir görüntün var. En çirkin insanda bile bu var. Yani bu düzen, bu denge var. Yani maymunlara bakın. Ayakta gidemiyorlar ama sana Cenab-ı Allah bir kâmet verdi. İki ayağın üzerinde dimdik yürüyorsun. Hiçbir varlıkta olmayan bir özellikler verdi sana. Yani ah seni takvim üzere seni dengeli bir şekilde yarattı. <gülüyor> Fi <fî> eyyü suratin mâ şâ'e rakkebek ve seni Allah dilediği şekillerden herhangi bir şekilde de şekillendirdi. Uzun yaptı, kısa yaptı, zayıf yaptı, şişman yaptı, uzun ömürlü yaptı, kısa ömürlü yaptı, güzel yaptı, çirkin yaptı. Yani bir sürü e, muhtemel şekil var. Allah o şekillerden dilediği şekli sana verdi. Ha Demek ki Cenab-ı Allah'ın her birimize verdiği şekil bizim için takdir ettiği bir şekildir. Dolayısıyla insan buna da bir bakıma razı olmalı. Bu şekillerin her biri bizim için bir imtihan vesilesidir. Allah size hangi şekli vermişse onunla imtihan ediyor. Yani uzunsanız uzunlukla imtihan ediyor. Kısa iseniz kısalıkla imtihan ediyor. Yani kısa olan birisi ya keşke ben de uzun birisi olsaydım diye bazen temenni eder. Veya birisi ben daha güzel olsaydım böyle olmasaydım diye temenni eder. Ama Cenab-ı Allah'ın size bu hayatta verdiği rol odur. Ona göre rolünüzü iyi yaptıktan sonra ve Allah'ın sizi yarattığı şekle razı olduktan sonra sonuçta cennete girmek önemlidir. Yani bu dünyanın uzunu, kısası, güzeli, çirkini olmak önemli değil. Ahirette cennete girmektir. Zaten cennette uzun, kısa, çirkin, güzel diye bir şey yok. Herkes yaşı güzel, güzel boyu güzel, kendi güzel, yeni bir yaratılışla cennette herkes memnun olacağı bir halde olacaktır. Bu hal bu dünyada bize verilmiş bir roldur bu. Hani bazen tiyatroda, sinemada adamı işte sakat değilse sakat gibi, rolü icabıyla, ile kamburdaysa kambur gibi yapıyoruz. Makyaj uyguluyoruz, çirkinleştiriyoruz. O adamdan ne bekliyoruz? Rolünü güzel yapmasını bekliyoruz. Güzel yaparsa ona ödül de veriyoruz. Değil mi? Ödül de veriyoruz. Dolayısıyla bu Cenab-ı Allah'ın bize bizim için dilediği bir şekildir. Allah'ın verdiğini alıp başüstü demekten başka bir şey yoktur. Sonuçta insanı değişik şekillerde yaratan Allah'tır. Hani genetikten bahsediyoruz ya, evet genetik ilmi açısından, Atavizm deniyor atalara çekmek, yani dedelere çekmek. E, genetik dediğimiz bir şey var ama bu genetin, genlerin kendi başına gerçekleştirdiği bir sonuç değildir. Onları yönlendiren, onları seçen Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Size istediği şekli verir ayeti kerimesi, genleri sizi istediği şekle sokmak için kullanır Cenab-ı Allah. Çocuğu olan birisine Resulullah soruyor. Kız çocuğun ne oldu? O da diyor ki Ya Resulallah ne olacak? Ya kız ya oğlan. Yani ikisinden biri üçüncü bir ihtimal yok diyor. Peygamber aleyhisselam da diyor ki yani e, evet öyledir ama e, bir çocuğun tohumu ana karnına düştüğü zaman Cenab-ı Allah Hazreti Adem'den o çocuğa gelinceye kadar dedelerinin bütün özelliklerini hazır bulundurur diyor. Oradan seçer ona göre, yani atalara çekme diyoruz ya, yani genleri ona göre seçer. Daha önce de hani bir vesileyle anlatmıştık, yani ana karnında anneden gelen genlerle babadan gelen genleri seçiyor ya, tesadüf diyorlar buna, tesadüf değil, ilahi el şu gen olacak, Buradan da bu gen olacak. Şuradan bu gen. Dolayısıyla milyonlarca ihtimalden bir ihtimal gerçekleşiyor orada. İşte bu Allah sizi fi e suretin arak arakkebek. Allah sizi hangi şekilde dilerse o şekilde terkip eder, şekillendirir. Genleri o şekilde bir araya getirir. Ya yani bu bunun bir diğer anlatım şeklidir. Evet Allah sizi böyle yaratmışken böyle şekilden şekle önce toprakken sonra nutfeyken sonra et halinde sonra uzuvları belirlenmiş bir çiğnem varlık halinde sonra çocuk halinde kademe kademe merhale merhale şekilden şekle en güzel şekle getirerek sokarak en güzel şekle getiren kerim keremli cömert Rabbinize karşı sizi böyle e, aldatan nedir? Sizi yanıltan nedir? Burada bir ince şey daha var. Ma garreke bir rabbike. Rab kelimesini kullanıyor Cenab-ı Allah burada. Rabbinize karşı. Çünkü Rab kelimesi yaratan, sahip olan, malik olan, mükafatlandıran, cezalandıran, rızık veren, efendi terbiye eden gibi birçok manaları ihtiva ediyor. Dolayısıyla Rabbiniz derken sizi yaratan, sadece yaratmakla kalmayan, size rızık veren, size hayat veren, bütün nimetleri, lütufları, size yağmur gibi yağdıran, bu kerim, bu cömert Rabb'e karşı sizi aldatan nedir? Sizi aldatan nedir? Deniyor ki insanı birkaç şey aldatır. Bunlardan birisi insanın ahmaklığı ve cahilliğidir. Aklını kullanmaması ve bilgisizliğidir. İkincisi şeytandır. Şeytan garurdur onun adı biliyorsunuz. Yani Allah, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de de garur olan şeytan, garur aldatan demektir. Aldatan, aldatıcı şeytan sizi Allah'a karşı Allah'la aldatmasın. iki manası var. Allah'la aldatmasın. Allah'la bazen şeytan nasıl aldatır? Şöyle anlatır. Allah Kerim'dir. Burada da Kerem sıfatı geçiyor ya. Ya sen yap diyor. Sen Allah Kerim diyor. İki köy arasında Mera davası varmış da. İşte hakimler davaya bakıyorlar. Şahitleri dinliyorlar. Köyün birinde yaşlı bir amca var. Aslında Mera'nın kendi köylerine ait olmadığını biliyor. O da şahitlik yapacak. Diyor ki ya ben biliyorum bu bizim köyüm merası değil. Köylüler diyor ki ya sen şimdi bizim olduğunu söyle sonra Allah Kerim'dir. <gülüyor> yani Allah'ın Kerim oluşunu yalan söylemeye ne yapıyor? Kılıf. Genelde biz de bunu deriz ya Allah Kerim. Yanlış bir şey yaparken Allah Kerim. Yani Allah seni affeder anlamında. Evet affeder ama Allah affedecek diye insan da bile bile günah işlememeli. İşte burada... Yani şeytan Allah'la aldatır, Allah'ın keremiyle anlatır. İnsan bazen şuna da aldanır, Cenab-ı Allah'ın çok peşin ceza vermeyişine de aldanır. Hani Cenab-ı Allah bir hata yaptığınızda size bir ceza verirse kendinize gelirsiniz, hatadan dönersiniz. Ama ceza vermezse bir müddet sonra yani siz hep yanlış yapıyorsunuz, başınıza da bir şey gelmiyor. Bir müddet sonra ha bir şey gelmiyor, demek ki yapsam da bir şey olmuyor diyerek Cenab-ı Allah'ın sizi peşin cezalandırmayışına aldanıyorsunuz. Yani peşin cezalandırmayışta sizi aldatıyor. Bu da aldanış sebeplerinden birisidir. İşte bir de işte Allah'ın keremi de aldanış sebeplerinden birisidir. Hazreti Ali'nin bir kölesi varmış, köleye birkaç kere seslenmiş, Köle kapının kenarında ses vermiyor Hazreti Ali'ye, efendisine yani. Sonra ona demiş ki, niye bana cevap vermedin? O da demiş ki, senin sabrına, hilmine, keremine güvendim demiş. Yani biliyorum ki sen sabırlısın, halimsin, kerimsin, bana bir şey yapmazsın. Yani sert bir efendi olsa hemen hazır ol da durur, koşar gelir. Ama yumuşak bir efendi olunca efendi nasıl olsa bir şey yapmaz. Evet Cenab-ı Allah'ın da bize karşı halim oluşu bazen bizi ne yapıyor? Yanlış yapmaya sevk ediyor. Bu da yanlış sebeplerinden birisidir. Dolayısıyla insan bu haliyle bütün bu kereme, bütün bu lütuflara, ilahi nimetlere rağmen ya ahmaklığından ya şeytana aldandığı için veya bilgisizliğinden veya Allah'ın keremine kan kanarak Hesa yani ne yapıyor? Yanlış yapıyor. Kerim olan Allah'a karşı aldanıyor, yanılıyor. Yapması gereken işleri yapmıyor. Kulluğunu yapmıyor. Allah'a karşı itaatını ortaya koymuyor. Kellabel bel tükezibun. Hayır, hayır. Siz bütün bu kereme rağmen, bu hitap Mekkeli müşriklere ya, yani sure Mekki olduğu için burada hitap daha çok kafirlere yönelik bir hitaptır. Hayır, hayır. Bel tükezzibune bittiğin. Siz bütün bunlara rağmen önünüzde kıyamet gibi bir olay, ahiret gibi bir şey olmasına rağmen kerim bir Rabbin lütuflarıyla karşı karşıya olmanıza rağmen tükezzibune bittiğin. Dini yalanlıyorsunuz. Allah'ın dinini yalanlıyorsunuz. Allah'a karşı olan borcunuzu yalanlıyorsunuz. Bir ceza yaptıklarınızın bir karşılığını göreceği gerçeği göreceğiniz gerçeğini yalanlıyorsunuz. Din kelimesi İslam teslimiyet manasına gelir ama esas manası itibarla ceza karşılık anlamındadır. Yani yaptığınız şeyin karşılığını almak manasındadır. İyi bir şey yapmışsanız mükafat almak. Kötü bir şey yapmışsanız ceza almak. Ceza Arapça'da mükafat anlamına da kullanılır. Bizim Türkçedeki gibi ceza anlamına da kullanılır. Yani karşılık demektir. Dolayısıyla din esas itibarıyla karşılık demek olan bir kelimeden geliyor. İslam kelimesi de bu manada karşılık manasını ihtiva ediyor. Şu manada İslam'ı güzel yaşarsan bir karşılığı var. İslam'ı yaşamazsan bir karşılığı var. Dolayısıyla ikisinde de din. Dinle deyin kelimesi aynı kökten gelir. Deyin de borç demektir. Bir tür biz borçluyuz. Kime karşı borçluyuz? Allah'a borçluyuz. Hani biraz önce Kerem'inden bahsettik Cenab-ı Allah'ın. Hayat vermiş, çifte çifte organlar vermiş, her türlü nimetleri vermiş akıl vermiş, bu dünyayı sizin için yaratmış, düzene koymuş. Bunları size tabiri caizse bir sermaye olarak, bir borç olarak vermiş. Diyor ki bunların karşılığında bana kulluk edeceksin. Yani biz borçluyuz, Allah'a borçluyuz, karşılığını ibadet olarak ödemek durumundayız. Dolayısıyla deyin borcumuzun karşılığı öbür dünyada ödenecek. Onun için o dünyanın adı, ahiretin bir adı da Maliki Yevmiddin, din günü, yani deyin günü, borç günüdür. Borcun ödenme günüdür. Deyin evet. Mı evet, deyin Arapça. Bu böyle konuşuruz da, değil, da yani borç, borç O Arapçadan geçmiş. Evet. <gülüyor> evet. evet, Arapçadan geçmiş. Ey insanlar, siz bu deyni, bu borcu inkar ediyorsunuz. Yani Allah Allah'tan aldığınız parayı inkar ediyorsunuz. Her şeyi inkar ediyorsunuz. Bunun karşılığını vermeniz gerektiğini inkar ediyorsunuz. Bütün bu gördüğünüz gerçeklere rağmen. Ve inna aleykum le Halbuki sizin üzerinizde muhafız melekler var. Koruyucular var. Muhafız melekler var. Yani hani e, temel Dursun'a demiş ki ya borcum var demiş. O da demiş ki hiç kimse biliyor mu duydu mu yok o zaman inkar et demiş. Tamam kimse duymasa bilmese inkar edersin ama e, melekler var yazıyorlar. Yani yine temel selam vermiş namazda sağına selam vermiş. Selamun aleyküm oy gözünü sevdiğim demiş. Oradaki sevapları yazıyor ya <gülüyor> sonuna sevapları in oradan demiş ona da o günahları yazıyor diye. Yani var orada aleyküm hafızin, üzerinizde muhafız melekler var. Kiramen katibin, şerefli yazıcı olan melekler var. Yani bunlar şerefli ve haysiyetli yazıcı oldukları için olmayanı yazmazlar, olanı da yazmamazlık etmezler. Yani şahsiyetli adam neyse onu yazar, melek neyse onu yazar. ne fazla ne eksik. Ama günümüzde böyle yazıcılara bir para verirsen olmayanı yazar, olanı çıkarır. Belli olmaz yani. Ama meleklere rüşvet veremezsiniz. Yani koruyucu melekler hem de şerefli melekler hem de yazıcı yazıyorlar yani. Kaydediyorlar. Ya alemune ma Yaptığınız her şeyi bilirler. Kaydediyorlar ya. Kaydettikleri için sizin yanınızda her yaptığınız içe şahittirler, her şeyi de bilirler. Dolayısıyla yarın ahirette bu melekler o yazdıklarıyla beraber şahit olarak gelecekler. Yani her insanda görevli 2 melek, bazı rivayetlerde 5 melek, hatta bazı rivayetlerde 160 melekten bahsediliyor. Her insanla görevli olan. Bir rivayette işte insanın önünde 10 melek var arkasında ön melek var, sağında 10 melek var. Solunda 10 melek var, üstünde 10 melek var, altında 10 melek var. Diğer böyle böyle artı 60 melek mesela. Bu melekler ömrünüz olduğu müddetçe Eceliniz gelinceye kadar sizi tehlikelerden korurlar. Yani normalde dünya tehlikelerle doludur değil mi? Bindiğiniz araba tehlikedir, bindiğiniz uçak tehlikedir yürüdüğünüz yolda yılan olur, çıyan olur, başınıza bir şey düşer efendim. Kışın yani ağrıda saçaklardan giderseniz muz düş, mum düş şey düşer, buz düşer, bazen muz düşer, yani ne düşecek, yani her an insanın başına bir şey gelebilir. Ama Cenab-ı Allah her insanı bu rivayete göre en son noktaya gelinceye kadar, eceli gelinceye kadar korur. Eceli gelince korumayı kaldırır. Korumayı kaldırınca bahane çoktur. Kalbin bahane olur, efendim yediğin bahane olur, yemediğin bahane olur. Dışarıdan gelir, içeriden gelir. Ecel gelmiştir. Artık bu ne bir saniye sonra, ne bir saniye önceye alınmaz. O zamana kadar bu melekler senin yanındadır. İşte bunlardan özellikle iki tanesi kiramen katibin diyoruz onlara bu ayetten dolayı yazıcı melekler. Hafaza melekleri de diyoruz. Aynı zamanda koruyucu melekler anlamında. Bunlar hep seninle beraberdirler ve her şeyi yazarlar ve her şeyi bilirler. يَعْلَمُونَ مَا alun Söylediklerini, yaptıklarını, doğrularını, yanlışlarını bilirler. Yani böyleyken ey kafirler. Böyle bir durum varken siz dini yalanlıyorsunuz istediğiniz kadar. Yalanlayın yani. Melekleri Cenab-ı Allah'ın bu şekilde nitelemiş olması onların değerini ve kıymetini de ifade ediyor. Kiramen katibin diyor. Kiram diyor. Kiram çok şerefli, hesiyetli, değerli demektir. Sonuçta bu kıyamet kopacak. Allah'ın keremiyle verdiği bu nimetler bitecek. Siz dini yalanlasanız da melekler bunları yazacak ve yarın ölüp dirileceksiniz. Oradaki sonuç şu: İnnel ebrara lefi'nâim ve inel fuccaru lefi cehim. İyiler nimetler içindedir. Günahkarlar, kafirler de cehennem içindedirler. Yaslavnaha o cehenneme girecekler. Yevmettin o din gününde Borç gününde. Borcu ödemediniz ya. Ve ma anha bi gaibin. Ve o cehennemden uzaklaşabilecek kaybolacak değildirler. Bu devamlı orada kalacaklar demektir. Hani hapishanede bazen izin veriliyor, dışarı izni veriliyor. iki gün çık git, üç gün çık git, bir hafta git. Yani oradan kayboluyorsun. Orada kaybolmak yok. Bir kere girdin mi bir daha çıkmak yok. Kafir için bir kere girdin bir daha çıkmak Yok. Burada kafirleri ifade etmek için fütcar kelimesi geçiyor. Fütcar facir demektir. Facir de normalde günahkar demektir. Ama burada kafir anlamına kullanılıyor. Günahkar anlamına değil. Cenab-ı Allah yani kafirlerin alabildiğine günahkar olduklarını, yaptıkları işlerin hep günah ve isyan olduğunu anlatmak için burada innel küffar edemedi de ''İnnel füccara'' dedi. Bazen buradan hareketle, mutezile gibi bazı mezhepler, günahkarlar da cehenneme girecek, çıkmayacak diyorlar. Bu ayet tek başına değerlendirilerek böyle bir sonuca varılmaz. Başka ayetlerle birlikte değerlendirildiğinde, müminlerin evet günahkarları olacak, onlar Allah affederse affeder, affetmezse günahları karşılığında cehennemde yanacaklar. Ama cehennem onlar için ebedi değildir. Cehennem kafirler için ebedidir. Burada ve mahum anha bi gâibin o kafirler, o facirler cehennemden hiç uzaklaşamayacaklar. Hep orada kalacaklar. Ebedi ifadesinin bir değişik şeklidir bu. Dolayısıyla bu kafirlerle ilgili bir ifadedir. Hani din gününden bahsettik ya ve ma edrake ma yevmud o din gününü sana anlatabilecek olan nedir? Yani Cenab-ı Allah diyor ki o din günü var ya ahiret günü o hesap günü çok dehşetli bir gündür. Böyle anlatmakla bir şeyden öğrenmekle onu öğrenemezsiniz. Kendi başınıza öğrenemezsiniz. Ancak Allah haber verirse Allah bildirirse öğrenirsiniz. İşte buralarda Allah anlatıyor ya şu olacak, şöyle olacak. Yani bunu tefekkür ederek üzerinde düşünerek tahmin ederek bulamazsınız. Ve ma edrake ma yevmüttin. Din gününü sana bildiren, anlatan nedir? Sümme ma edrake ma yevmüttin. Sonra ikinci defa, evet o din gününü sana anlatabilecek olan nedir? Çok dehşetli bir gündür. Yevme o gün, la temliku nefsün nefsin şey'a. Hiç kimse, hiç kimse adına bir faydaya, güç yetiremez hiç kimse hiç kimseye bir şey yapamaz yani tamamen insanların ferdi olarak kendisiyle baş başa olduğu bir gündür mahşerde herkesle berabersin dünyadayken birbirine yardım ediyorsun torpil oluyorsun destek veriyorsun derdine derman oluyorsun dünyadayken fedakarlık ediyorsun bu dünyada bitti Orada böyle bir şey yok. Hiç kimse, hiç kimseye bir fayda veremez. Vel emru yevme izin lillah, artık orada iş, emir, yetki tamamen Allah'tadır. Aslında bu dünyada da yetki tamamen Allah'tadır. Mülkiyet de tamamen Allah'tadır. Ama Cenab-ı Allah bu dünyada bize bir kısa, küçük bir alan vermiş sanki biz bu alan içerisinde bir şeyler yapabiliyoruz gibi irade edebiliyoruz bazı şeyleri dileyebiliyoruz birbirimize yardım ediyoruz gibi yani gene de Allah'ın genel meşiyeti içerisinde ama biz bazen kendi kendimize her şey yapabileceğimizi zannediyoruz her şeye gücümüz yeteceğini zannediyoruz çünkü Cenab-ı Allah öyle gösteriyor bize bu dünyayı ama ahirete gidince Yok orada anlıyorsun ki sadece Allah'ın dediği olur. Onu orada anlıyorsun. Burada da öyledir ama bu gerçeği orada tam manasıyla anlıyorsun. Orada emir, yetki tamamen Allah'a aittir. Ve o mahkemenin hakimi Allah'tır. Hüküm verecek olan Allah'tır. Evet o günde Cenab-ı Allah bizi zorluklardan muhafaza eylesin. Borcunu güzelce ödeyenlerden, ödeyememişsek de borcu affedilenlerden eylesin. Çünkü affedilmek de var orada. El-Fatiha. إن هذا القرآن يهدي اليه أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجراً كبيرا